Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. Greenpeace, enerji güvenliğinin iklim endişelerine geride bıraktığı bir dönemde Çin'in bu yılın ilk çeyreğinde 8,63 gigawatlık kömürlü termik santral inşasını onayladığını duyurdu. Bu 2021'in tamamında görülen miktarın neredeyse yarısı kadar. Çin ısınmaya neden olan karbondioksit emisyonlarını 2030 yılına kadar zirveye çıkarmayı hedeflerken 2021-2025 döneminde kömürlü termik santral kapasitesini sıkı bir şekilde kontrol etme sözü vermişti. Buna paralel olarak yeni proje miktarı geçen yıl yavaşlamıştı. Ancak Greenpeace onay belgelerini atıfta bulunarak kısmen geçen Eylül ayında yaşanan elektrik kesintileri dalgasının yol açtığı artan enerji arzı endişelerinin kömür projelerini hızlandırdığını söyledi. Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu ve aynı zamanda Tema Vakfı Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Murat Türkeş önümüzdeki bir hafta için aşırı sıcak hava koşulları ve orman yangınları konusunda önemli uyarıda bulundu. Herkes dikkatli, yetkililer de tayakkuzda olmalı. Avustralya'da hazırlanan bir çevre raporunda ülkedeki durumun şoke edici olduğu ve büyüyen tehditler nedeniyle daha büyük bir tahribatta karşı karşıya bulunduğu belirtildi. Her 5 yılda bir yapılan plan ülkedeki ekolojik sistemlerin incelendiği araştırmada yaygın ve ani oluşan değişiklikler tespit edildi. Ayrıca tehditlerin yeterince iyi yönetilmediği ve bunun daha da çok soruna yol açtığı vurgulandı. Avustralya Çevre Bakanı Tanya Pilbersks raporun şok edici ve zaman zaman da iç karartıcı bir tablo çizdiğini vurguladı. Yeni politikalarla kanunları uygulama sözü verdi. Hükümetin talebiyle hazırlanan 2000 sayfalık çevrenin durumu adlı raporda şunlara dikkat çekildi. 19 ekosistem çöküşün eşiğinde. Avustralya'da şu anda yerliden çok yerli olmayan bitki türü var. Avustralya'da tüm diğer kıtalara göre daha çok türün soyu tükendi. İncelenen çevre kategorilerinin biri dışında 2016'dan bu yana gerileme oldu. Yarısından fazlası kötü durumda. Bakan Piers Bersk. Geçtiğimiz bu yolda devam edersek memleketimize düşündüğümüzde aklımıza gelen kıymetli yerler, manzaralar, hayvanlar ve bitkiler olarak çocuklarımıza, torunlarımıza bırakamayabiliriz dedi. Raporun yazarlarından Profesör Emma Johnston, daha önceki raporlarda iklim değişikliğinin etkilerini anlatırken, geçen zaman içerisinde gelecek kipini kullanırdık. Bu raporda büyük bir fark var çünkü şu anda iklim değişikliğinin yaygın etkilerini belgeliyoruz dedi. Raporda ülkenin çevre yönetimi için uygun çerçeveye sahip olmadığı, bunun yerine çeşitli hükümet katmanlarındaki kafa karıştırıcı sistemlere dayanıldığı vurgulandı. Çalışmada ayrıca federal hükümetin risklerin arttığı bir dönemde biyoçeşitliliğin sürdürülebilirliğine yönelik harcamaları kıstığı ifade edildi. Rapor geçen yıl bir önceki hükümete teslim edilmişti ancak yayınlanması Mayıs ayındaki genel seçimlerin sonrasına bırakıldı. Pilbergs Rapor Avustralya'da çevre krizi ve tahribatını aynı zamanda hükümetin 10 yıl süren işlevsizliğini anlatıyor dedi. Liberal muhalefetin bir sözcüsü ise hükümetleri döneminde çevre sicillerinin güçlü olduğunu savundu. Avustralya 2030 itibariyle karbon salımını 2005 seviyelerine kıyasla %43 azaltmayı taahhüt etti. Bir önceki hükümetin hedefi ise %26 ile 28 arasındaydı. Sözcüden Latif Sansür'ün haberine göre... Dilek Yarımadası, Büyük Menderes Deltası, Milli Parkı'nda balık çiftlikleri ve jeotermal kuyusu girişimlerinden sonra şimdi de kuş cennetinde tahribat başladı. Kazma vurulmaması gereken alanda iş makineleriyle 20 metre genişliğinde ve 1,5 kilometre uzunluğunda kanallar açıldı. Birinci derecede doğal sit ile korunan bölgenin denizle bağlantılarının kesilerek tarla elde etme amacıyla tahrip edildiği belirtildi. Türkiye'nin en önemli sulak alanların arasında olan Büyük Menderes Deltası'nın özellik ve karakterleri bozulmadan korunması gerekirken, açılan kanal bölgenin ekosisteminde büyük yara açtığını savunan yöredeki vatandaşlar şu soruları sordu. Bu kadar önemli ve güçlü koruma statüleri olmasına rağmen bu tahribat Milli Park'ta nasıl yapılıyor? Bu tahribatı yapanlar nereden güç alarak yapıyor? Ülkemizin biyolojik çeşitliliği açısından en zengin yerlerinden biri olan Milli Park niçin korunmuyor? Zaten kısıtlı kalmış bir doğal alanda üremeye beslenmeye çalışan kuşların yaşam alanları neden tahrip ediliyor diye sordu. Yeşil gazetede yer alan bir habere göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde faaliyet gösteren Yunus Parkı'nda Splash adlı Yunus'un hayatını kaybettiği açıklandı. Edinilen bilgilere göre bu ölüm tesiste kısa bir zaman diliminde gerçekleşen 4. Yunus Ölümü vakası. Yunuslara Özgürlük Platformu'nun sosyal medya hesaplarından paylaştığı ölüm haberinde tesis hakkında suç duyurusunda bulunacağı çeşitli rahatsızlıkları olduğu bildirilen ve kalan 3 Yunus'un da zaman kaybetmeden deniz memelisi uzman veteriner hekimler tarafından sağlık kontrolünden geçirilmesi için Başvuru yapılacağı belirtildi. Platformun açıklamasında elimize geçen kanıt niteliğindeki diğer fotoğraf ve videoları da kullanarak Yunus Parkı'na dava açılması için çabalayacağız. Splash ile birlikte diğer tutsak hayvanlar için adalet ve özgürlük talep ediyoruz dendi. Yapılan açıklamada hayvan hapishaneleri olarak tanımlanan Yunus Parkları gibi işletmelerde meydana gelen hayvan hakları ihlalleri vurgulanırken aynı zamanda ulusal ve uluslararası mevzuatında çiğnendiğine dikkat çekildi. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esenlik